sonra birbirinizden ayrılıyorsunuz. Sizden biri Hz. Peygamber'in bir hadisini nasıl terk ediyor ve o terk ettiği hadisin isnad yönünden daha zayıf olanı ile amel ediyor. Şafii der ki ona şöyle cevap verdim. Allah'ın kitabında yer alan konularda Hz. Peygamber'in koyduğu her sünnet benzeri bir nas olma yönünden ve mücmeli Allah adına açıklama bakımından Kur'an'a muvaffıktır. Hz. Peygamber tarafından yapılan bu açıklama ise mücmelin daha fazla seçenek Edilmesi demektir. Hakkında Kur'an nazgı bulunmayan konularda Hz. Peygamber'in koyduğu sünnete ise Allah'ın ona her bakımdan itaati farz kılmış olması nedeniyle uyuyoruz. Hz. Peygamber'in hadislerindeki nasih ve mensuha gelince bunlar da Allah'ın kitabıyla koyduğu bir hükmü daima kitabında yer alan başta bir hükümle net etmesi gibidir. Yani Hz. Peygamber'in sünneti de yine onun sünnetiyle net edilir. Ona daha önce bu kitabımda yazdığım bu konuyla ilgili bazı açıklamaları hatırlattım. Hangisi nasih, hangisi mensuh olduğuna da herhangi bir derelet bulunmayan çelişkili hadislere gelince, aslında Hz. Peygamber'in her işi uyum halindedir. Doğrudur. Onda çelişki yoktur. Hz. Peygamber'in yurdu Arabistan ve dili de dili de Arapçadır. O bazen genel yani am bir ifade kullanır. Bununla geneli kasteder. Bazen böyle genel bir ifade kullanır. Bununla da özeli kasteder. Nitekim daha önce Allah'ın kitabı ve hadisi peygamberin sünnetinde bunların nasıl cereyan ettiğini anlattım. Hazreti Peygamber'e bir şey sorulur. O da soruya göre cevap verir. Hadisi rivayet eden kimse de ya onun geniş olarak ya özet olarak yahut da onun manasının hepsini değil bir kısmını nakleder. İmam Şafii'nin uygulamalarında e, bu birbiriyle çeliştiklerden bir kısmını kullanıyorsun bir kısmını kullanmıyorsun. Bunun gerekçesi nedir diye soruyor. Bu soru İmam Şafii'nin cevabında da 572. madde e, Allah'ın kitabında yer alan konularda Hazreti Peygamber'in koyduğu her sünnet benzeri bir nasıl olma yönünden ve mücmele Allah adına açıklama bakımından Kur'an'a muvafıktır. Burada zaten problem yok. Sünnet kitap ilişkisinde eğer e, kitapta yer alan bir hususta bir sünnet varit olmuşsa bir konuda iki delilimiz var demektir. Bu ikisi birbiriyle çelişmez. Ama tabi bu İmam Şafi'nin bakış açısı sünnetin Kur'an'ı neshetmediği anlayışına dağılırdı. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in mücmeli beyan eden açıklamaları tefsir anlamına gelir. Bu 571. maddede hakikaten Hakkında Kur'an'ın nasıl bulunmayan konularda Hz. Peygamber'in koyduğu sünnet ise Allah'ın ona her bakımdan itaat-i farz kılmış olması nedeniyle uyuyoruz. 574 Ha tamam ama 572'ye de bakalım. Hz. Peygamber'in hadislerindeki nasih ve mensuha gelince bunlar da Allah'ın ile koyduğu bir hükmü daima kitabında yaranan başka bir hükümle neshetmesi gibidir. Yani Hz. Peygamber'in sünnette yine onun sünnetiyle neshedilir. Ee, onu daha önce açıklamıştık diyor. 574 Hangisi nasih, hangisi mensuh olduğuna herhangi bir delalet bulunmayan çelişkili hadislere gelince aslında Hz. Peygamber'in her işi uyum halindedir. Doğrudur. Onda çelişki yoktur. He. Hazreti, şimdi 570 75'ten itibaren bu durumu izah etmeye geçecek zaten. Yani acele etti. Ben gene sana izah etmeye çalışayım. Şimdi gerek kitapta gerek sünnette gözüken İmam Şafi'nin anlayışına göre çelişki gibi, gibi gözüken yerler okuyucunun pozisyonuna, içinde bulunduğu pozisyonuna göre çelişki arz eder. Esasında çelişki yoktur diyor. Nasi mensuh meselesine gelince kitabın kitap sünneti sünnetle nesi meselesi e, e, evet yani çelişki sebeplerini falan anlatacak zaten. Yani hadislerinde niçin çelişki oluyor? Yani zaten bu konu başlı başına ona ayrılmış bir konu. Bunları anlatacak da peygamberin iki fiili, iki sözü ki İzmirli'nin devamında biz bunları gördük. Tehariz ve tercih konularında arasında çelişkiler olacak. Bunlar gözükecek ama bunların sebeplerini izah edecek. Peygamberin bütün fiilleri tutarlıdır. Bunlar arasında çelişki yoktur. Ama işte Şafi'nin burada bize izah etmesi gereken husus zaten oraya geliyor. Peygamber Efendimizin bütün tasarruflar tek bir sıfat altında toplayıp hepsine uyulması gereken terki edilmesi ve tartışılması mümkün olmayan hususlar olarak gördüğünüz zaman çelişkiler birbiriyle ortaya çıkacak. Çünkü sebebi nedir? Peygamber Efendimizin bütün tasarrufları peygamber sıfatıyla ortaya koyduğu tasarruflar değildir. Devlet başkanı kadı, müftü e, sıfatlarıyla, beşer sıfatlarıyla da tasarruflar ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu şeyi okuyalım, bölümü okuyalım. E, hepsini birden değerlendirelim cennet. Yani Çelişki yoktur ama nasi mensuh vardır. Peygamber bir zamanda bir fiil yapar. Daha sonraki bir zamanda bir fiil de yapar. Bu ikisiyle birbiriyle çelişik gözükür. Halbuki öncekinin hükmünü kaldırmıştır. kaldırılmıştır. İmam Şafii'ye göre peygamberin tas e ortaya koymuş olduğu sünnetler de Allah'ın peygamber kanalıyla bildirmiş olduğu emirler olduğu için. Bu işi düzelten, evet, bu, evet aldın mı İshak Emin Aktepe'yi okudunuz mu? Bu işi düzelten veya bu işi bu şekilde organize eden Allah'tır. Evet hepinize tavsiye ederim. Mutlak haluken çok güzel bir kitap. Hazreti Peygambere bir şey sorulur. O da soruya göre cevap verir. Hadis rivayet eden kimse de ya onun geniş olarak ya özet olarak yahut da onun manasının hepsini değil bir kısmını nakleder. Bir kimse Hazreti Peygamber'den bir hadis rivayet eder. İşittiği bu hadis onun yetişemediği bir sorunun cevabı olabilir. Eğer soruya yetişseydi cevabın dayandığı sebep vasıtasıyla onun mahiyetini anlardı. Hazreti Peygamber bir mas hakkında aynı manada bir sünnet kor ve onu biri hıfz eder. Sonra bir konu da bir bakıma ona muhalif olan bir bakıma da onunla uyum halinde olan başka bir sünnet kolu bunu da başka biri eder. İki farklı durumla ilgili olan bu hadisleri her ravi kendine göre rivayet edince onları için bazı kimseler hadisler arasında çelişki olduğunu sanırlar. Oysa burada çelişkili bir durum yoktur. Yani Cenaze hoca senin sorduğuna da sen burada kısmen cevap vermiş oluyor. Aslında çelişkinin hadis peygamberin sünnetlerinde değil ama rivayet edenlerin birbirinden habersiz olmasından kaynaklanan. Biz bunu taarruz meselesinde de anlatmıştık. Hatta Ali hocanın görüşleri diye bir yer anlatmıştım. Yani sahabiler eee hükmün ilk verildiğini alır sonra başka bir yere yok mana ile nakil var ayrıtı bir de şu var vali olarak atanmıştır veya başka bir yere ticarete gitmiştir ondan sonra o hüküm hadis Peygamber tarafından nesh değiştirilmiştir ama yeni hükümden habersiz olur e, yenisini başkası rivayet eder etkisini de bu yenisinden habersiz olan rivayet edince bizim elimize çelişkili olarak gelir yoksa hadis Peygamber'in kendisi çelişki halinde değildir bunu anlatmaya çalışıyor. Hazreti Peygamber Peygamber, mana bakımından bir nasta uygun bir sünnet koy. Bir ravi de onu hız eder. Yine hadis Peygamber, bir bakımdan on nasta uyan, bir bakımdan ona uymayan başka bir sünnet koy. Çünkü sünnetin konulmasına sebep olan her iki durum birbirinden farklıdır. Başka bir ravi de o sünneti öğrenir. Her ravi kendi öğrendiği sünneti rivayet edince, bunu işitenlerin bazı sünnetler arasında çelişki varsanız, aslında bunlar arasında çelişkili bir şey yoktur. Hz. Peygamber, bir şeyi haram veya helal kılmakla Genel ifadeli mücmel bir sünnet kor. Başka bir konuda da bu mücmelin hilafına bir sünnet kor. Bundan anlaşılır ki o haram kıldığı şeyle helal kıldığı şeyi, helal kıldığı şeyle de haram kıldığı şeyi kastetmemiştir. Yukarıda da yazdığımız gibi bunların benzerleri Allah'ın hükümlerini ihtiva eden mücmel ayetlerde de vardır. Hazreti Peygamber bir sünnet kor. Sonra da onu başka bir sünnetiyle neseder. O bir sünnetini böyle başka bir sünnetiyle nesedince bunu açıklamayı ihmal etmez. Fakat Hz. Peygamber'den hadis işiten kimse nasih veya mensur ile ilgili bazı bilgiden yoksun olabilir. Böylece onlardan birisini hıfz eder. Hz. Peygamber'den işittiği öteki hadisi hıfz etmeyebilir. Ancak sahabilerin hepsi bu nasih ve mensur ile ilgili bilgiden yoksun olmaz. Dendiği zaman aralarında bu bilgiye sahip olan biri bulunur. Anlattığım gibi... Mevcut olan her şey peygamberin sünnetine uygun olarak yürütülmüştür. Onun nasih ve mensuh olarak ayırdığı şeyler ise birbirinden ayrılmıştır. Hz. Peygamberin sünnetine göre ayrı ayrı uygulamalarında da ona itaat etmek vaciptir. Bunları birbirinden ayıran nedir? denilemez. Hazreti Peygamber'in birbirinden ayırdığı şeyler hakkında bunları birbirinden ayıran nedir? Sözü bunu söyleyenin cehaletinden ya da cehaletten de beter şüphesinden öte gitmez. Yapılacak olan Hazreti Peygamber'e uyarak ancak Allah'a itaat Tamamıyla ihtilaflı olan sünnete gelince Bundan önce de belirttiğim gibi öyle anlaşılıyor ki o tür sünnet iyice hıfz edilmemiş ve bu yüzden ihtilaflı sayılmış olup diğer sünnetlerde gördüğümüz açıklama sebebi bize ulaşmadığı için ya da muhaddisin rehminden dolayı o sünnet öylece ihtilaflı olarak kalmış. Hazreti Peygamber'in hadislerinden ihtilaflı görünen bir şeyle karşılaşırsa Buradan 586'dan itibaren başka bir konuya geçti. Gene hadislerdeki illetler bu tearus tercih konularında bunlara biraz değin. Çünkü taarruzun ortaya çıkma sebepleridir. Evet, yani hadisler arasındaki çelişkiler... Aruz budur. Ee, buraya kadar e, İmam Şafi'nin anlattığı 569'dan 584'e kadar 584'ü de katmayalım 583'e kadar olan kısımda yani İmam Şafi 569-583 e, arasında ki 569'da soru soruyor bir vatandaşın sorduğu soru yani İmam Şafiiye siz bazı hadisleri alıyor bazılarını almıyorsunuz efendim bunların gerekçesi nedir diye soruyor özetle İmam Şafi de bunun sebeplerini anlatıyor yani bazı hadisler vardır ki tamamen kitabın e, takim metne bir uygundur. Yani kitabı destekler, kitabın mücbelini beyan eder. Bunları zaten biz almak zorundayız. Bunlarda ihtilaf problem yoktur. Kur'an'da hükmü bulunmayan konularda ise peygamberin koyduğu sünnete de uymak zorundayız. Burada da sorun yok. Ama peygamberin hadislerinde, Kur'an'da hükmü bulunmayan meselelerde özellikle varit olan hadislerde, sünnetlerde bazen bize çelişki gibi gözüken yerler vardır ki bunun temel sebebi hadisler arasındaki nesih ilişkisidir. Yani bazı, bazen peygamber bir söz söylemiştir e, başka zaman başka bir söz söylemiştir. Bu birbiriyle çelişir gibi gözükür. Halbuki sonraki söylediği sözle önceki söylediği sözün hükmünü kaldırmıştır diyor. Hadislerde e, nesih konusunu söylüyor. Fakat bu nesih yani her iki hadisi rivayet edenler hadisler arasındaki nesih ilişkisini bilmediği için iki hadis ayrı ayrı rivayet edilerek geldiği zaman biz bunlardaki çelişkiyi görürüz. Eğer aralarındaki nasih mensuh ilişkisini bilmez isek çelişik olarak kalır ama İslam toplumunda bunların adı nasih mensuh ilişkisini bilmeyen bir kimse yoktur. Yani bazıları bilmeyebilir ama en azından onun nasih mensuh ilişkisi olduğunu bilenler de yer almaktadır diyor. Demek ki hadislerde görülen illetlerde Birincisi daha önce varid olan bir hadis veya sünnetin daha sonra varid olan bir hadis veya sünnet tarafından e, hükmünün ortadan kaldırılması, neshedilmesi ve fakat bu nesih ilişkisinin bilinmemesidir. Peki e, cennetin soyluğu da burada. E, hem peygamberin çelişki olmaz diyeceksin. Hem de nesihten bahsedeceksin. Bu nasıl olur diyor. Yani pe nesih var ise peygamber bir zamanda bir fiil yapmış. Başka zamanda bir fiil ortaya koymuş ve önceki fiilinin hükmünü ortadan kaldırmıştır. Eğer peygamberde çelişki yok ise yani bütün söz ve fiilleri tutarlı ise nesihin olmaması lazım. Ama işte burada peraya koyduğu tasarruflarının niteliğine dikkat etmemiz lazım. Eğer peygamber sıfatıyla ortaya koyduğu bir sünneti veya bir sözü var ise ve yine peygamber sıfatıyla o sünne sözüne aykırı varit olmuş ise bu zaman çelişki mahalli peygamberdir. Peygamberden çelişki sadri oluyor demektir. Bu iman olduğunu söylemiyorum. Ben peygamber be sıfatıyla hükümler arasında çelişki olması mümkün değildir. Yani başkanı sıfatıyla, beşer sıfatıyla ortaya koyduğu davranışlarda çelişki olabilir. Peki bu tür sıfatlarıyla ortaya koyduğu davranışlarda çelişki olması onun peygamberliğinin sıhhatine mani bir durum mudur? Hayır. Çelişkiler veya bize çelişki gibi gözüken şeyler ee, o içinde bulunan duruma, şarta, zamana bağlı olarak ortaya çıkar. Mesela bir hakim bir hadiseyle karşılaştığı zaman kendisine sunan delillere göre bir hüküm verir. Benzer bir hadiseyle yine başka zaman karşılaştığı zaman yine başka bir hüküm verebilir. Çünkü burada kendisine sunulan delillerin niteliği önemlidir ve hakim belirlerle bağlıdır ve uygulaması gereken kurallarla bağlıdır. Tamam işte İmam Şafi'nin bize izah etmesi gereken o zaten yani peygamberin bütün tasarruflarının topyekun bağlayıcı olduğunu söylüyor. Bu durumda peygamberden çelişki sadır olmaması mümkün değil. Misal olarak devlet başkanı sıfatıyla ortaya koyduğu tasarrufunu düşünün. Bir dönemde diyor ki kurban etlerini saklamayınız. Üç günden fazla saklamayınız. Bu bir hüküm müdür? Peygamberin sünnetidir. Bir başka dönemde de diyor ki kurban etlerini saklayabilirsiniz. İmam Şafi diyor ki birinci hükmü ikinci hüküm nesletmiştir. E, niye? Peygamber bir zamanda bir hüküm vermiştir. Daha sonra bir başka hüküm vererek önceki hükmü kaldırmıştır. Ama bu ikisi arasında bir ilişki var. Peygamberin birinci hükmü veriş sebebi, ikinci hükmü veriş sebebi farklı. Ve peygamber bunu peygamber sıfatıyla yapmış olsaydı, Böyle bir şey söz konusu olamazdı. Yani kurban etlerini peygamber olarak yasaklanmasını emreder, yasaklanmamasını emreder. Ama devlet başkanı sıfatıyla saklan, saklanmasını da emredebilir, saklanmamasını da emredebilir. Neden? Çünkü içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını gözetmek zorundadır. Ama peygamber topluma göre hüküm vazeplemez. Devlet başkanı toplumun ihtiyaçlarına göre hüküm vazedebilir. Dolayısıyla bir dönemde toplumun ihtiyaçları fazla olur, e, gıda ihtiyacı fazla olur, ona göre bir hüküm vaz eder. Bir dönemde gıda ihtiyacı olmaz, ona göre bir hüküm vaz O risk Zamanın ve ihtiyaçların gereklerine göre toplumun sevgi ve idaresidir. Ama iman-ı ayırmıyız için e, bu tür davranışları arasındaki birbiriyle güçlü şeyler de olarak ben ve benim kanaatime göre kurban etlerinin saklanması ile ilgili hüküm ile, e, e, saklanmaması ile ilgili hüküm arasında bir çelişki yoktur, taarruz yoktur. Dolayısıyla nasih-mensul ilişkisi çok. E, Peygamber Efendimiz hadisinin devamında diyor ki, Geçen sene e, kıtlık vardı ve e, e, etleri saklamanız takdirinde insanlar e, ete ihtiyacı olanların et ihtiyaçlarına ulaşmama olasılığı olacaktı. Kurban kesen de azdı. Onun için etleri bir an önce insanlara ulaşsın diye saklamamanızı söylemiştik. Ama bu sene kurban kesen fazla etlerinizi saklayabilirsiniz diyor. Gerek. Bu ne demektir? Tekrar kırıl kurban az olursa gene yasaklayacak et saklamayı demektir. Dolayısıyla önceki hüküm nesih Nesih ilişkisi yok yani. Kabir ziyareti meselesi de peygamberin başkanlık sıfatıyla ortaya koyduğu davranış olarak değerlendirebilirsiniz. Peygamberin toplum içerisinde müftü sıfatıyla ortaya koyduğu davranış olarak değerlendirir kurban eti devlet başkanı Fatil ortaya koyduğu davranıştır. Tabii maslahatı da zaten. Burada önemli olan e, ayetlerin de mesela şatihiye okuduğumuz zaman daha net göreceksiniz. A -a Şer'a şeriatın maksadı şeria, yani şeriatın maksatları 5 temel esas gözetilmesi toplumun ve müslümanların maslahatı içindir zaten. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sanıyorum cennette anladı. Şeriatın maksatları beş esası korumak olunca. Tabii dini hususlar diye ifade ettiğiniz şey şerii hususlardır. Dini hususları itikatla ilgili alana ayırıyoruz biz ameli şer'i olanları inceliyoruz. Dolayısıyla burada peygamberin şer'i, şer'i ne demek? İnsanların dünyada Allah'ın maksadına uygun olarak yaşam tarzlarının ortaya konulması. Bu Bunu Allah kitabıyla yapar, sünnetiyle yapar. Ama bunlar şer'i hususlardır. Dünyaya yönelik hususlardır. Ama din dediğimiz zaman itikadi hususlardır. O zaten kelam ilminin konusu altına giriyor. Biz ona değinmiyor değiliz. İrade bahislerinde, hüsn-kubur meselelerinde. Evet, biz onlara giriyoruz. Ama Peygamber Efendimiz'in dini hususlarda zaten çelişki, itikatla ilgili hususlarda zaten çelişki söz konusu olamaz. Ama şer'i hususlar zamana, mekana, göre değişiklik arz edebilir. Toplumun durumuna, toplumun ihtiyaçlarına göre değişiklik arz edebilir. Zaten Allah kitabında da biz her bir ümmet için bir şeriat kıldık dediğine göre, her bir ümmet için şeriat, mesela Bursa şeriatı Bursa'ya gönderilen din de İslam'dı. Hazreti Musa'ya gönderilen, Hazreti Adem'e gönderilen din de İslam'dı, Hazreti Muhammed'e gönderilen din de İslam. Yani ayrı bir takım dinler yok. Ama şeriatlar farklı. Musa şeriatında balık iç etini yasaklamıştık diyor. Ganimeti yasaklamıştık sizin için helal diyor. O toplumun o anki durumuna göre ortaya konulmuş bir yasaklama. Yani şimdi şöyle diyebilir miyiz? Haşa mümkün değil Allah'ın canı sıktığı Yahudilerde de Allah onlara ganimeti yasakladı. O toplumun o anki durumunun yasaklanmasını gerektiriyordu. İslam şeriatının durumu da ganimetin helal kılınmasını gerektiriyordu. Hayvan iç yağını yemek o topluma yasaklanması gerekiyordu. E, bu toplum yani dolayısıyla bunlar dünyevi düzenlemelerdir. Yani Allah'ın dininde bir değişme göremezsin diyor değil mi? Evet. Şeriat toplumun içinde bulunduğu duruma zaten e, şer'i ahkama dikkat ettiğiniz zaman. Evet, şer'i ahkama dikkat ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim 6000 küsur ayet ama e, şer'i ahkamla ilgili ayetler e, 300'dür en nihayetinde 500'dür. E, ne demek? O anki toplumun o e, ihtiyaçlarını bilmem şeyini göz önüne alarak yapın. Hayır. Bu şu demek. Bu insanlar Kur'an'ı değişmez ilk e, ve bunda yer alan hükümleri hükümlerle değişmez ilkeler olarak addedip buna göre kıyamete kadar yaşamaya kalkarsalar bu işin altından kalkamazlar. Şeriye ahkamla ilgili düzenlemelerin Kur'an'da az olmasının sebebi insanların verilen ana ilkeleri kullanarak içinde bulundukları zamana ve mekana göre gerekli olan düzenlemeleri yapabilmelerini yolunu açmaktır. Yoksa insanları tıkamak insanları donuklaştırmak falan değildir. Şeriye ahkamla ilgili hususlarda sadece ibadet kısmı tartışılmazdır. Onda da değişme olmaz. Hazreti Adem de namaz kıldı. Hazreti Muhammed de kıldı. Kıyamete kadar da kılınacak. Oruç tuttu tutulacak. Hac edilecek. Bunlarda tartışma olmaz. İbadat kısmı, şerî ameli e, kısım e, tartışmanın dışındadır. Yok. E, rükudan bahsediyor Kur'an'da. Secdeden bahsediyor Kur'an'da. Geçmiş kavimlerin şeylerinden de bahsediyor. Yani ana ilkeleri değişmez. Rükünler değişmez. Ee, ama e, amele ilişkin, toplumsal hayata ilişkin boyutlarda onlar her dönem için bağlayıcı nitelikte olur mu olmaz mı? İşte bu hususu alimler tartışmışlar. Ee, müsait bir zamanımızda şeyi okuyalım. Kur'an'ın tarihselliği meselesiyle ilgili makaleler, kitaplar var. Yani Kur'an ahkamlarının tarihselliği meselesi. Buna da karşı çıkanlar var, taraftar olanlar var vesaire. Kur'an'ın tarihselliği deyince şunu anlıyor insanlar. Kur'an evrensel bir kitaptır. Tarihsel demek o dönemin şartlarına hitap etmek üzere gelmiştir. Dolayısıyla bugün hükmü yoktur. Hayır bu kastedilmiyor. Kur'an belli bir tarihsel dönemde gelmiştir. Belli bir tarihsel zamanda yaşayan insanların ihtiyaçlarını görmüştür ve kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyaçlarını görecek ana ilkeleri vermiştir. Misal adalet ilkesi. Ee, Hazreti Adem zamanında da lazım idi Hazreti Muhammed zamanında da lazım. Kıyamete kadar da lazım. Bunda bir değişim olur mu ilkede? Ama adaleti sağlama yöntemleri değişebilir. Yani mesela teraziyi eskiden iki kefeli olan bir terazi vardı. Adaleti sağlamaya çalışıyordu. Değil mi insanlar? Bir ucuna bir kilo koyuyorlardı. Bir ucuna tartacakları şeyi koyuyorlardı pazarda. Ve o ona denk geldi. Ama bugün gramı tartan terazi çıktı. Daha adil bir e, ölçme biçimde mi çıktı? Adalet gene sağlanıyor. Ama farklı bir biçimde sağlanıyor. Yöntemleri insanlara bırakmış ama adaleti sağlamayı emretmiş yani. Anlaşıldı mı? E, bu hususlar üzerinde daha durabiliriz. Devam edelim. Hazreti Peygamber'in hadislerinden ihtilaflı görünen bir şeyle karşılaşırsak aslında onun ihtilaflı olmama ihtimalini gösteren bir izah şeklinin mevcut olduğunu veya onun yukarıda sana anlattığım şekillerden birine dahil bulunduğunu görürüz. Yahut bu hadislerden birinin sabit olduğunu, ötekinin aynı derecede sabit olmadığını gösteren bir delalet bulunur. Böylece ihtilaflı sayılan iki hadis birbirine denk olmaz. Biz de bu iki hadisten sübut bakımından kuvvetli olanını kabul ederiz. Ya da bu iki hadisten birinin sübut bakımından daha kuvvetli olduğunu gösteren Kur'an'dan veya Hazreti Peygamber'in sünnetinden yahut da bundan önce anlattığım tanıklardan bir delalet bulunur. Biz de bu delaletlere göre subutu daha kuvvetli ve daha üstün olanı benimseriz. İhtilaflı bulduğumuz iki hadisin elbette ya ilahları vardır yahut da bunlardan birinin Kur'an'a veya başka bir sünnete ya da bazı delillere uygun düştüğünü gösteren bir delalet mevcuttur. Hz. Peygamber bir şeyi nehyetmiş ise onun burada yasaklama değil başka bir şey murat ettiğini gösteren bir delalet bulunana kadar o şey yasaklanmış olarak devam eder. Hz. Peygamberin sünnetlerine kıyas yapmaya gelince bu aklında ikiye ayrılır. Sonra da bunlardan her biri çeşitli kısımlara ayrılır. O bu iki kısım nedir dedi. Ben de şöyle cevap verdim. Allah kitabında ve peygamberinin diliyle ezeli hükmüne göre ve dilediği gibi kullarını ibadete davet etmiştir. Onun ibadete davetiyle ilgili bu hükmünü kimse bozamaz. Hz. Peygamber de İnsanlara Allah'ın ve davetiyle ilgili manayı açıklamış ya da onlar bunu Hazreti Peygamberden nakledilen haberlerde bulmuşlardır. Allah'ın kullarını ibadete davet ettiği böyle bir mana açıklanmaksızın günümüze intikal etmiş değildir. Bilginlere düşen aynı manada sünnet varsa bu yolda onu ele almalarıdır. Bu tür sünnetse birçok kollara ayrılır. İkinci kısım sünnetlerle Hazreti Peygamber bazı şeyleri insanlara mücmel olarak fera vakolmuş Bunlardan belirli bir şeyi de haram kılmıştır. İnsanlar da helal kılınmış olan şeyleri öylece helal belirtilerek haram kılınmış olan şeyi de haram sayarlar. Bu belirtilerek haram kılınmış olan az şey kıyas yapmazlar. Çünkü onun çoğu helaldir ve çoğu kıyas etmek, az'a kıyas etmekten daha iyidir. Yine o bazı şeyleri mücmel olarak haram kılmış ve bunlardan birini helal kılmış ise durum aynıdır. Allah bir şeyi fark kılsa, Hz. Peygamber de onu kıtmen hafifletmek için tahsis etse yine durum böyledir. Kıyasa gelince biz onu kitap, sünnet ve eserlere dayanarak kabul ediyoruz. Eğer Hz. Peygamberden sabit olan bir hadise farkında olmadan muhalefet edersek umarım bundan dolayı muahede edilmeyiz inşallah. Bunu kimsenin bilerek yapmaya hakkı yoktur. Fakat insan bazen sünnetten haberdar olmaz hassen sünnete muhalefet ettiği için değil, bu yüzden ona muhalif bir söz söyler. İnsan bazen de gaflet sebebiyle yorumda hata eder. Şafii der ki, biri bana şöyle dedi, bana anlattığın her, her kısım için öyle bir misal ver ki, sorduğum hususları tam olarak anlamamı sağlasın. Fazla da uzatma, çünkü unuturum. Önce sünnetlerin nasih ve mensuhundan başlayıp, söylediklerinin bazısını tekrar ediyor da olsam, Hakkında Kur'an nasıl bulunan konulardaki sünnetlerden bir kısmını zikreder misin? Hocam bu soru soran da baya soru soruyor. Hem soru soruyor iyi anlasın hem de fazla uzatma diyor. Ona şöyle dedim. Allah'ın kıble konusunda peygamberine ilk farzı namaz kılarken Beytül Mahdis'e yönelmesi idi. Dolayısıyla Hz. Peygamber Beytül Mahdis'e yönelerek namaz kılarken hiç kimsenin başka bir tarafa dönerek namaz kılması caiz olmamıştır. Ne zaman ki Allah Beytülmaktis'e yönelme emrini nesletmiş ve Hz. Peygamberle birlikte insanları Kabe'ye döndürmüştür. Artık korkulu haller dışında bir Müslümanın farzlamazı kılarken Kabe'den başka bir tarafa dönmesi caiz olmadığı gibi Beytülmaktis'e dönmek de ebediyen yasaklanmıştır. Bu emirlerden her biri kendi zamanı için hak idi. Yani Hz. Peygamberin kıble değiştirinceye kadar Beytül Makdif'e yönelmesi doğru idi. Sonra kıble olması bakımından Beytül Haram'a yönelmek kıyamete kadar hak olarak devam edecek. Allah'ın kitabında ve Hz. Peygamber'in sünnetindeki her mensuh işte böyledir. Bu kitap ve sünnetin nasih ve mensuhunu sana açıklamakla birlikte, şu hususta da senin için bir şu hususta, ...senin için bir delildir. Hazreti Peygamber'in koyduğu bir sünneti Allah başkasıyla değiştirirse... ...Hazreti Peygamber de insanların ona göre amel etmeleri için başka bir sünnet vaz eder ki... ...böylece halkın tamamı nasisten habersiz olup da... ...mensuha göre hareket etmesin. Yine Arapçayı ve, veya sünnetin kitabın yanındaki mevkiini... ...yahut da sünnetin kitabın manalarını açıkladığını bilmeyenlerin dışında... ...hiç kimse... Kitapta hükmü bulunan bir konuda Veriyorum paragraf bitsin Hazreti Peygamberin sünnet koymuş olmasına bakarak Kitabın yalnız başına sünneti net ettiği vehmine Aleyküm 605. madde geçmeden 604. madde konusunda aklınıza ne geldiğini merak ettim. Bir de ben okuyorum 604. maddeyi. Yani 603'te şöyle demişti Allah'ın kitabında ve Hz. Peygamber'in sünnetindeki her mensup böyledir. Yani kıblenin Beyt i Maktis'ten e, Mescid-i Haram'a yönelmesi beyt bir zamana kadar kıbleydi, onunla amel ediliyordu, Mescid-i Haram'a yönelindi. Artık Beyt-i e dönerek namaz kılmak caiz değildir, kıyamete kadar Mescid-i Haram'a dönülerek namaz kılınacak dedi. Dolayısıyla buradan da bir hükme ulaştı. E, nasip bir hüküm varken e, mensuf bir hükümle amel edilmez. Artık kıyamete kadar nasip hüküm geçerlidir, mensuf hükmün geçerliliği yoktur. İmam Şafi'nin nasih mensu anlayışı bu yani. Nasih e, mensuhu ortadan tamamen kaldırır, hükmünü iptal eder. Bu, 604 okuyorum, kitap ve sünnetin nasih ve mensuhunu sana açıklamakla birlikte şu hususta da senin için bir delildir. Neymiş o husus? Hz. Peygamber'in koyduğu bir sünneti, dikkat edin, Hz. Peygamber'in koyduğu bir sünneti, Allah başkasıyla değiştirirse. Hazreti Peygamber de insanların ona göre amel etmeleri için başka bir sünnet vaz eder ki, böylece halkın tamamı nasihten habersiz olup da mensuha göre hareket etmesin. Ne anlıyorsunuz bundan? Sorusunu sorup bir beş dakika üşümem olası vermeyi teklif ediyorum. Ne diyorsunuz? Burada şunu anladım ben. Şafiiye göre kitap kitabı sünnetle sünneti neseder. kitap kitabı sünnetle sünneti neseder diye bir görüşü vardı ancak burada ayeti sünnetin Kuranı ı Kerimle neshi söz konusu ancak Şafii diyor ki böyle bir neshi olduktan sonra Hadesi Peygamber de tekrar sünnet vaat ediyor o konuyla ilgili yani kitapta olan bir hükmün aynısını peygamber de yani ben burada şunu anladım kitap sünneti ne ediyor dememek için Hz. Peygamber'in tekrar o ne edilen yani nasih olan hükümle aynısıyla yeni bir sünnet vaat etmesi gerektiğini söylüyor ve vaat edecektir diyor. Ben bu şekilde anladım arkadaşlar ne anladı bilmiyorum. Bu arada molayı şimdi mi vereceksiniz, sonra mı? Ee, şu soruyu soracağım, iki soru soracağım size. Ondan sonra da beş dakika mola vereceğiz. Dönüşte de soruları cevaplayalım. Sorunun birincisi şu, sünneti Allah mı koyuyor, peygamber mi koyuyor? Birinci soru bu. İkinci soru, Allah bir sünneti nesh ederse, nasihle mensuh, kun karışma ihtimali var mıdır? Bu 604. paragrafa göre. Yani 604. paragrafta Allah bir sünneti nesh peygamber o nesh edilen e, e göre yeni bir sünnet koyar dedi ya. Allah bir sünneti nesh nasih ve mensubun karışma ihtimali kalır mı? Soru bu. 5 dakika teneffüs arkadaşlar. Sünnetin sünneti kim koyuyor? Sünnet kimince diye bir soru var. Şimdi bu konuda şunu düşünmek lazım. Hazreti peygamber tabii ki bir robot değil. Kendi e, meselelere çözüm e, üretirken veya hüküm getirirken önce vahiy beklerdi. Vahiy gelmediği konularda da kendi iştihadını yapardı. Ancak şunu hatırlatmak istedim. Hazreti Peygamber'in iştihadları ki bunlar sünnet oluyor e, vahyin kontrolünde değil. Yani Hazreti Peygamber yanlış yaptığı zaman ki bunu Kuran-ı Kerim'de görüyoruz. E, Cenab-ı Allah onu uyarıyor burada yanlış yaptın, sen burada hata yaptın, bunu böyle yapmaman lazımdı. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum, sünnetten kasıt eğer şer'i bir hüküm getiren sünnet ise, yani peygamberin risalet veya müftülük sıfatıyla yapmış olduğu bir sünnet ise e, bu sünnetin tamamıyla peygambere ait olduğunu söylediğim zaman o zaman peygamber bir şari olur ve ben Allah'tan başka hiç kimsenin şari olmadığını düşünüyorum. Bu soruya cevabımı bu şekilde veriyorum. Mikrofon sizde. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Tabi Risale'yi okuduğumuza göre buradaki sorular Risale ile ilgili temel soru nedir? Sünneti Allah mı koyar peygamber mi koyar? Görünüşte sünnet ki İmam Şafii burada bir netlik yok yani peygamberin sözü fiili. Görünüşte böyle. Ama e, Allah peygamberin kalbine vahyediyor veya ilham ediyor. Yani dolayısıyla e, Kur'an olarak vahyettikleri tebliğ etmesi gereken kitap e, sünnet olarak ilham ettikleri de peygamberin fiili olarak yansıyor. Bu çerçevede zaten İmam Şafi'nin sözlerine dikkat edin. Allah peygamber kanalıyla sünnet koyar diyor. Allah peygamberin sünnetini başkasıyla değiştirir. Zaten bakın sünnet peygamberin olsaydı e, burada talif şu cümledeki çelişkiyi de görmek lazım. Hazreti peygamberin koyduğu bir sünneti Allah başkasıyla hangi başkasıyla? Başka bir sünnetle değiştirirse e, sünneti peygamber koymuşsa Allah'ın başka bir sünnette değiştirmesi nasıl olur? Gene peygamberin fiili ortaya koyduğu bir sünnet de olur. Değiştirirse Hz. Peygamber'in insanların ona göre amel etmeleri için bir sünnet vaz eder diyor tekrar. Şimdi burada e, sünneti Peygamber'in koyduğu sünneti Allah başkasıyla değiştirdiyse ilk koyduğu sünneti de Allah koydu. İkinci sünneti de Allah değiştirdi. Tekrar Peygamber'in Allah'ın değiştirmesi üzerine yeniden sünnet vaz etmesine demek? Demek ki Peygamber'in sünnetinde ortaya çıkan bir durumu Allah kitabıyla değiştirirse sünnet o kitaba uygun olarak yeniden ortaya çıkar demek istiyor ortada. Sünneti koyan peygamber olması lazım. Öyle değil mi bu cümleyi okuduğunuzda? Peygamber bir sünnet koyuyor, Allah ona aykırı bir hüküm getiriyor, peygamber de gene o sonraki gelen hükme uygun yeni bir sünnet koyuyor. Sünnet peygamberin olması lazım. Ama değiştiren Allah, Sünnet ilham ediyor. Peki Peygamber bu sünneti niye koyuyor? Halk nes hedilenden ve onun yerine gelenden haberdar olsun diye. Yani nesheden bir hüküm Kur'an'da yer alıyor ise halkın onun nes bilmemesi mümkün mü? Kur'an'da bir hüküm var ve ona aykırı da daha önceden var edilmiş bir Peygamberin sünneti varsa insanlar Kur'an'a aykırı bir sünnetle amel edebilirler mi zaten? Dilemezler. Kur'an'da bir hüküm var ve ona aykırı bir sünnet var ise o hüküm ortadan kalkmış demektir. Ama işte Şafii burada kendi koyduğu ilkeye sadık kalmak adına lafı uzatıyor. Yani ne diyor? Sünneti kitap nesh edemez. Ama öte yandan da sünneti ilham eder Allah diyor. Kitabı vahyeden de Allah, sünneti ilham eden de Allahsa. Peygamberin bir sünnetine aykırı bir vahiy nazil olmuşsa Allah bir ilhamına aykırı bir vahiy göndermiş demek olur ki bu çelişki mahalli peygamber olmaktan çıkmıştır artık Allah olmuştur demektir. İşte bu durumda peygamber nereye gitti? Biraz teşbihte hata olmaz Nasreddin hocanın hanımına pişirmesi için et götürüp daha sonradan da hanım eti komşularıyla yiyip kedi yedi demesi olayına benziyor. Teşbih de hata olmaz. Yani sünneti peygamber koyduysa Allah'ın önülemesi, peygamberin tekrar sünneti koymak, Allah'ın kitabına aykırı bir sünneti e, Allah'ın önüle ilham etmesi bunlar hep çelişki olarak zıhr ediyor İşte burada e, Rav Şafi'nin yönde izaha muhtaç olan hususlu izah ettiği de neydi? Hadislerdeki çelişkili gözüken durumlardı. Şimdi hadislerdeki çelişkili gözüken durumlardan biri nasih mensuhu bilmemek idi. Hadise karşı hadis var idi. Bunu anlayabiliyorduk. Ki nasih mensuh ilişkisinin derin teferratları olduğunu biliyoruz. Ama bu 604. maddede hadise karşı veya sünnete karşı Kur'an vahyi söz konusu. Ve tekrar o Kur'an vahyine uygun sünnetin söz konusu ki Kur'an vahyini desteklesin. Halbuki Kur'an vahiyinin böyle bir desteğe ihtiyacı yoktur. Eğer peygamberden sadir olan bir sünnet var ise ve o sünnetten sonra başka Allah'ın vahiyinde kitabında bir hüküm gelmiş ise ve o sünnette bu hükme çelişik ise alimler bunun e, nesh bilirler. Ama İmam Şafii kitap sünneti nesh dediği için burada konuyu karışık olarak arz etmek zorunda kalıyor. Anlaşıldı mı? Soru sırası bizde. E hadi buyurun bakalım. Orada 602 ve 603. maddeler çok açık. Yani Beyti Maktis örneğini vermiş, siz de e, e, nesih konusuyla verdiğiniz ilişki e, örneğini ki orada bir nesih ilişkisi olmadığını biz dersimizde de anlatmıştık. 602. maddede ne diyor? Daha önceden Beyti Maktis'ti kıble. Beyti Haram'a döndü. Artık kimse Beyti Maktis'e dönerek namaz kılmaz, kılamaz. Çünkü o hükümle sedilmiştir. Dolayısıyla nasihle mensuh arasındaki ilişkinin nedir? Nasih bir hüküm varsa mensuh hüküm ebediyen geçersizdir. Çok açık mafinin <gülüyor> tartım. <gülüyor> evet daha sonra <gülüyor> <korkun> <gülüyor> e, devam Şimdi, Ses var mı arkadaşlar? Ses varsa devam edelim Alt altıdan. Bunun üzerine o... ''Bu konuda sünnetin kitaba muhalif olmasın mümkün müdür?'' dedi. He, soruyu sordu. Ben de ''Hayır.'' dedim. Şöyle ki, yine Arapçayı veya sünnetin kitabın yanındaki mesiğini yahut da sünnetin kitabın manalarını açıkladığını bilmeyenlerin dışında, hiç kimse kitapta hükmü bulunan bir konuda Hz. Peygamberin sünnet koymuş olmasına bakarak kitabın yalnız başına sünneti nefesliği vehmine, Kapılmasın. Yani kitap tek başına sünneti net demez Ancak yeni bir sünnet vaz edilirse olur. E veya nesedecekse yeni bir sünnet de mutlaka olacaktır diye anladım ben. Bunun üzerine o, bu konuda sünnetin kitaba muhalif olması mümkün müdür dedi. Ben de hayır dedim. Söyle ki, Yüce Allah insanlara iki şekilde hüccet ikame etmiştir. Bunların her ikisinin esası da kitaptadır. Yani bunlardan iki Kur'an ayeti, ilki Kur'an ayetidir. İkincisi de Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Çünkü Allah kitabında Hazreti Peygamber'in sünnetine uymayı farz kılmıştır. <gülüyor> Hazreti Peygamber'in Allah tarafından nefledilecek bağlayıcı bir sünnet koyması mümkün olmaz. Yine o kendisinin nefettiği bir sünneti bildirmemezlik etmez. Nafih ancak iki emirden sonuncusu vasıtasıyla bilinir. Nasih ancak iki emirden sonuncusu vasıtasıyla bilinir. Allah'ın kitabındaki nasihin çoğu da ancak hadis peygamberin sünnetlerinin delaletiyle bilinir. Sünnet Kur'an'ın nasihine delalet edip onun nasih ve mensuhunu birbirinden ayırdığına göre sünnet yalnızca Kur'anla ile ancak Hazreti Peygamber Kur'an'la birlikte önceki sünnetini net yeni bir sünnet. Kor ki böylece Allah'ın kendilerine hüccet ikame ettiği konusunda insanlardan şüphe gitmiş olsun. Hadi Peygamber böyle bir sünnet koymadı hocam ne olacak o zaman biz o ayeti kabul etmeyecek miyiz? Peygamber sünnet koymamış bu ayet olmaz bu sünnet, sünnet demez mi demek lazım veya böyle bir şey gelmemiş mi diyor aslında böyle bir örnek bulmak lazım ki bu konuyu daha iyi anlamalı yani ben böyle düşünemiyorum hocam yani şari Allah'tır Allah bir hüküm koymuşsa bizim yani bütün Müslümanların e, itaat etmesi gerektiği gibi Hazreti Peygamberin de ona itaat etmesi gerekir diye biliyorum yani Hazreti Peygamber sünnet koydu diye ama bu şart şeyin ödediğini e, şartlı diyor e, hatta bir setin ekşama, ama setin bizim evin adlı kerefolu is. Hat ettiğin o bir set o, o yapla, o bir südeme Bugün yok ya Hazret Bey Bey netliyor, Gülüm Hocam. Yatma bizde cevahın ayı sayılmaz yani ama Zahit At Ece'nin bir sınav, Zahit'ler olur dedik. Ama siz bu olarak gibi görüyorsa, Zahit'in etkiliğinden bir şey yönetmesi gereksin. Demek ki hemen Ayeti, ayet, yani o zaman sünnet ayeti nesede bilmeliydi tabii ki. Hani ayet ayeti, sünnet sünneti nesederdi? Aslında baştan bir ayrım yapıyor. Sonra sünneti ayet seviyesine geliyor Diyor ki, ee, a, sünnet ayet gibidir. Ayet sünneti nesederdi? E, sen nesetmesi gerekir o zaman niye etmesin? Mantıklı olur. Tabii onlara da girecek ee, Hamide. Yani o dediklerine de girecek. Şafi gibi zeki bir adam. Bu söylediklerindeki çelişkiyi görmez mi diye soru sormuştun değil mi yukarıda? Ve biz görebiliyorsak onun haydi haydi görmesi gerekir demişti. Bizler bazı fiiller yapıyoruz, ortaya koyuyoruz. Yıllar sonra dönüyor, Diyoruz ki o yaptığımız doğru değildi o zaman. Yaparken de doğru olmadığını da biliyoruz. Belki de. Ama bunu o zaman e, biri söylese kabul ettiremez bize. Şimdi İlham Şafi'nin içinde yaşadığı şartlar, içinde yaşadığı durumlar çerçevesinde e, bir görüş e, e, sahibi, bir fikir sahibi. Ve o fikrinin doğruluğunu kendisi kabul ettiği gibi başkalarını da bu hususta ikna etmek zorunda. Ve içinde yaşadığı şartlarda iki tane büyük mezhepte var oluşmuş. Bir Irak merkezli Hanefi ekolu var. Bir de Medine merkezli Hicaz merkezli Maliki ekolu var. Ve ikisinin de talebesi İmam ee, Fakat bu iki ekol de hadise karşı çok da şey değiller. Ee, Irak ekolu e, Kur'an hadisleri arz ederek veya hadislerin ravilerini, senetlerini vesaireleri kullanarak hadislerle daha az amel ediyor veya daha az amel edilmesi yönünde görüş belirtiyor. Maliki Ekoli de Medine'deki amele uygun olmayan hadisleri sahip bile olsa dış diyor. Fakat bunların bu tutumları Kur'an'ın doğru anlaşılıp yorumlanmasında, bu ikisi hadis ve reyekulü gibi birbirinden çok farklı değil zaten. Konuda bir makale var. Hadis, eğer fıkhı, kriş edisi ayrıydı. Ayrı e, yani ikisinin ayrışmasının fıkhıdan öte siyasi olduğunu, e, daha doğrusu e, mevaliye geçen ilim karşısında Arapların hadise tutunarak e, Arapçılık yapmalarını geri planda yaptığını görüyoruz. Biz ayrıca Hikmet Yurdu'nun son sayısında Fukaha-i Seba diye bir makale yayınladık. Orada evet. göz konusunu araştırırken milliyetçilik dediğiniz şey kabile evet. araplarda zaten var. Peygamber Efendimiz'in en büyük mücadelelerin biştur. O bütün İslam tarihi bu kabile asabiyetiyle lekelenmiştir zaten. Emevi, Haşimi çekişmesidir bütün İslam tarihi. Bakın Emeviler Hazreti Osman'la iktidara gelmiş. Ondan sonra Hazreti Osman öldürülmüş yerine Haşimiler gelmiş. Hazreti Ali öldürülmüş yerine Emeviler gelmiş. Emevileri Abbasiler yıkmış. Hep Haşimi ve Emevi çekişmesidir. Kabileciliğe dayalıdır İslam tarihi. Neyse ben esas öyle demiyorum. Esas vurgu o değil. Burada hadisin e, Kur'an'dan ayrı ele alınıp ve onun Kur'an'ın yorumlanmasındaki rolünü düşürecek e, e, veya rolünün düşmesi durumuyla karşı karşıya İmam şafi. Bunun muhafaza edebilmek adına hadise çok sıkı sarılıyor. E, yani biz diyor hadisleri eğer Sünneti devre dışı bırakırsak birtakım gerekçelerle Kur'an'ın anlamı tahrif edilmesinin yolu açılır. Çünkü Kur'an'da doğru anlamı hadislerle anlarız. Fakat hadislerin tamamı Şafi'nin anladığı anlamda bir mahiyet arz etmiyor. Yani bütün hadisler, peygamberin bütün sünneti Kur'an'ın beyanı değildir. Çünkü peygamber efendimizin tek bir sıfatı yoktur. Kur'an'ın beyanı olan hadisler vardır. Kur'an'da hükme olmayan meselelerde hüküm getiren hadisler vardır. Peygamber efendimizin insan olarak, kadın olarak, hakim olarak, müftü olarak ortaya koyduğu tutum ve davranışlar var ve bunlar farklı zamanlarda farklı davranmayı gerektirebilecek ortamları da oluşturabilir ve hepsi de Kuran'ın beyanı değildir. İşte var Şafi bu ayırıma gitmediği için evet sesim uykulu arkadaşlar biraz e, bugün e, dün gece de geç yattım sizin ders notlarınızı hazırlayacağım diye hatta da onu önerecektim şu 612. madde 613. maddede kalalım diye e, e, bugünkü derste de epeyce hızlı anlattım çok kendimi frenlememe frenlemeye gayret etmeme rağmen e, o, o da bizi yordu ama umarım ders e, anlaşılmış ve faydalı olmuştur. E, yani son olarak şunu söyleyelim. Yani İmam Şafi'nin burada Kur'an'ın anlamlarını tahlif ederek insanların Kur'an'da olmayan şeyleri ona yüklemelerini engellemek gibi bir endişesi var. Ve bu endişe çerçevesinde bu tür ortaya çıkabilecek e, çelişkili durumları da nötralize etmeye çalışıyor. Kimi zaman lafı uzatmak bahasına da. Evet, ders güzeldi ama çok yorucuydu. Yani e, kendimi kontrol edip yavaş anlatamadım. Ee, Pazartesiye kadar da dersinizi nasıl yetiştireceğim şimdi onu düşünüyorum. Pazartesi gene e, konu anlatılacak ve o konular yazılacak. Bilemiyorum. Bu arada e, İndizem in Ünlü ile e, biliyorsunuz arkadaşım görüştük bugün biraz da sohbet ettik. Ya, ya e, şu ödevi yapın dedik diye bir sürü da ediyor e, arkadaşlarınız bir de böyle bir iş, işsiz yazdırmaya kalmadı. Ee, dedi ki ya bu sen kadar çok kalmış dedi. E, sormer dedi ya iş işte, nesi vardı e, durumun meytubu biline balay edini e, midim ya yok şey onurmadık da fiil edin o zaman mezun idi yukundayım da ruhkalarda da kâheler da bir, e, bir tane cahalı vardı Üç tane onu bir, bir eti oluşturdum de selim maddeyin oluk ben sana, Kendisin, dedim yani evet ııı sen müdürü de ııı e, ııı <gülüyor> ne olacaktı Erol <gülüyor> Yalçın'ın para gözü. <gülüyor> Yalçın hadi sana gene bir malzeme vereyim. Bugün görüşüyoruz. Müdür dedi ki ya sizin ders ücretlerini arttıracaklar. Bana ne dedim. Adam şok oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim para şimdi derse giriyorum dedim. Doğuluyon da dedim. <gülüyor> ben derdim başka dedim. Yani senin ki gerçekten para gözü mü ne ya Yalçın? <gülüyor> Arkadaşlar bugünlük burada kalsın. Eee. <gülüyor> O'nun müdürlük ücretinden kesip bize vereceklermiş ya. <gülüyor> Hadi bir 5-10 dakikada sohbet edelim bari. Ona itaat etmelerini emretmiştir. Bundan, öncene, bundan önce de anlattığım gibi Arapça birçok manaya gelebilir. Allah'ın kitabı am olarak gelir ve onunla has murad edilebilir. Has olarak gelir ve onunla am taksedilebilir. Kur'an bir farz-ı mücmel olarak bildirir ve ona Hz. Peygamber açıklayabilir. Allah'ın kitabının yanında sünnet böyle bir yere sahip olunca sünnetin Allah'ın kitabına muhalif olması mümkün değildir. Sünnet, vahiy mertebesinde bulunması veya Allah'ın murad ettiği manaya açıklayıcı olması itibariyle ancak Kur'an'a tabidir. Yani sünnet, her halükarda Allah'ın kitabına sabidir. Bu söylediğine bana Kur'an'da delil bulabilir misin? dedi. Kur'an'ın yanında sünnetin mevkii hakkında yazdığım şeylerden bir kısmını ona şöylece anlatsın. Mesela Allah namazı, zekatı ve hacı fark kılmıştır. Hz. Peygamber de namazın keyfiyetini, sayısını, vakitlerini ve sünnetlerini, zekatın fark olması için malın misaf miktarını hangi mallardan zekat alınmayacağını, hangi malların zekata tabi olacağını, zekatın verilme vaktini, haccın nasıl yapılacağını, hac esnasında nelerin serbest olduğunu ve nelerden kaçınılacağını açıklamıştır. Yine ona Allah'ın şu ayetlerini hatırlattım. Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin. Zina eden kadın ve erkekten her birine yüz sopa vurur. Hz. Peygamber'in dinarın döste biri ve daha fazlasını çalan kimsenin elinin kesilmesini, zina edenlerin evlenmiş olan hürlerle kölelere değil, onlardan sadece hır bekarlara yüz sopa vurulmasını emrettiği göz önüne alınırsa, Allah'ın bu ayetlerle hırsızlık yapanlardan ve zina edenlerden sünnetin belirttikleri anlaşılır. Gerçi zahirde ayetin manası bütün hırsız ve zanileri içine almaktadır. Bu arızım bu bana göre de anlattığın gibidir dedi ve ilave etti. Sen Hz. Peygamber'in benden size bir şey ulaşırsa ona Allah'ın kitabıyla karşılaştırın. Ona uyuyorsa ben onu söylemişimdir. Ona ters düşüyorsa ben onu söylememişimdir. Hadisini rivayet eden kişilere karşı bir hüccet bulabilir misin? Ona şöyle dedim, bunu... Büyük veya küçük bir meselede hadisi sabit, sahih olan hiç kimse rivayet etmemiştir ki bize bir konuda siz onun hadisini sabit gördünüz denilsin. Muarız diye bahsettiği yazmıyor burada ama herhalde ona itiraz eden birisi. Şu ana kadar geçmedi. Ayrıca bu meçhul bir kişiden munkatı olarak rivayet edilmiştir. Biz böyle bir rivayeti hiçbir konuda kabul etmeyiz. O, Hazreti Peygamber'den bu söylediğiniz gibi hadis rivayet edilmiş midir dedi. Ben de evet dedim. Sıfyan bize Salim Ebu'nadır vasıtasıyla Abdullah bin Ebi babasından Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu haber verdi. Ben kendisine emrettiğim veya yasakladığım şeylerden biri ulaşan ve koltuğuna yaslanıp da bilmiyorum biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız diyen biriyle atla karşılaşmak Istemem. Şafii der ki, Hazreti Peygamber emrini reddetmeleri konusunda insanları serbest bırakmamıştır. Çünkü Allah onun emrine itaati insanlara farz sılmıştır. Şafii ile münakaşa eden kişi şöyle demiştir. Öyleyse bana bilginlerin veya onların çoğunun seninle istifak halinde olduklarına dair örnek hükümler ver. O hükümlerde Allah'ın kitabıyla birlikte bir sünnet bulunsun ve bu sünnet Allah'ın kitabında Zahiri am olan bir ayetin has olduğuna delil teşkil etsin. Ona evet dedim. Bu kitabımda anlattığım bazı şeyleri dinledim. O da onların bir kısmını tekrar et dedi. Ona dedim ki Allah şöyle buyurmuştur. Analarınız, kızlarınız, kuf kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kuf kardeşin kızları, sizi emziren süt analarınız, süt kardeşleriniz, Eşlerinizin anaları kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı Eğer onlarla henüz zifafa girmemişseniz kızlarını almanızda sizin için bir sakınca yoktur. Kendi sülbünüz olan oğullarınızın eşleri size haram kılınmıştır. Yine iki kız kardeşi bir nikah altında birleştirmeniz de size yasak edilmiştir. Allah çok yargılayıcı, yargılayıcı ve etilgeyicidir. Cariyeleriniz müstesna, istesli ve evli kadınlar da haram kılındı. Bunların dışındakiler size helal kılındı. Şafii der ki bu ayetlerde Allah evlenilmesine haram kıldığı kadınları zikretmiş ve bunların dışındakiler size helal kılındı buyurmuştur. Hz. Peygamber de kadın halası ve teyzesiyle aynı nikah altında birleştirilemez buyurmuştur. Ben bu konuda Hz. Peygamber'e muhalefet eden birini bilmiyorum. Bu husus iki şeye delalet eder. Birincisi, Hz. Peygamber'in sünneti hiçbir zaman Allah'ın kitabına muhalif olmaz. Fakat onun alnını ve kasdını beyan eder. İkincisi, Müslüman bilginleri burada haberi vahit kabul etmişlerdir. Çünkü o hadisi Ebu Hureyre'den başka kimse sahih bir yolla... Hazreti Peygamber'den civayet etmemiştir. Muariz'im şöyle sordu. Sana göre bu hadisin kitabın zahirinden bir şeye muhalif olma ihtimali var mıdır? Ben de hayır. Ne burada ne de başka yerde böyle bir şey söz konusu değildir dedim. Allah'ın size analarınız haram kılındı sözünün ve nikaha haram olan kadınları belirttikten sonra bunların dışındakiler size helal kılındı buyurmasının manası nedir dedi. Dedim ki Allah nikaha ebedi olarak haram olanları zikretmiştir. Bunlar ana, kız, kardeş, hala, teyze, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızlarıdır. Allah böylece mezhep ve süt kardeşliğine nedeniyle nikaha ebedi olarak haram olanları zikrederken, bir nikah altında birleştirilmesi haram olan kadınları da anlatmıştır. Aslında bir nikah altında birleştirilmesi haram olan kadınlardan her birisinin tek başına nikahı mübahtır. Haram değildir. Allah'ın bunların dışındakiler size helal kılındığı sözü nikahlarının meşru olması şartıyla demektir. Görmez misin bunların dışındakiler size helal kılındığı ifadesinde Allah'ın helal kıldığı kadınlar anlamı mevcuttur. Sahih bir nikah yoksa hiçbir kadın helal değildir. Bir kimse dört kadınla evli ise beşinci kadının nikahı caiz olmaz. İki kız kardeşi bir nikah altında birleştirmek caiz olmadığı gibi birleştirilmesini yasakladığı diğer kadınların nikahı da sahih olmaz. Ona Allah'ın abdestle ilgili farzlarını, Hazreti Peygamber'in mes üzerine mes etmesini ve bilginlerin çoğunun da mes etme konusunda benimsedikleri görüşü anlattım. O da mes etme Kur'an'a ters düşer mi diye sordu. Ben de sünnet asla Kur'an'a ters düşmez dedim. Bunu nasıl açıklarsın dedi. Söyle izah ettim. Allah namaza kalktığınız zaman Yüzlerinizi diziklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarımızı mesh ve topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın. Sünnet de abdestli olan kimsenin abdestini bozmadıkça namaza kalktığı zaman yeniden abdest almasının fark olmadığını göstermiştir. Aynı şekilde sünnet, abdestliyken ayaklarını mesh kimsenin değil, ...normal olarak abdest alan kimsenin ayaklarını yıkamasının farz olduğunu bildirmiştir. Yani ayaklarına mesk giyen kimsenin onlar üzerine mesk etmekle yetinebileceğini de sünnet göstermiştir. Ona Hz. Peygamber'in her yırsızca hayvanın etini haram kıldığını hatırlattım. Yüce Allah şöyle buyurmuştu: De ki bana vahyolunanlar arasında bir kimsenin yiyeceği içinde haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Yalnız murdar etre ya dökülmüş kan... Veya domuz eti ki bu pisstir veya Allah'tan başkası adına boğazlanmış hayvan eti müstesnadır. Kim zaruret dolayısıyla bunlardan haddi aşmayacaksa ileri gitmeyecek miktarda yerse Rabbim yarlıga ve etirgeyidir. Bundan sonra Allah haram kılacağı şeyleri belirtmiştir. Muarızımız bunun manası nedir dedi. Biz de bunun manası şudur dedik. De ki bana vahiy yolunun Kur'an'da Murdar et ve bunun ardından zikredilenlerden başka yediğiniz şeyler içinde haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Arkadaşlar konular geçti ama daha önce herhalde başka tahsis ammın tahtisi olarak geçti, şimdi taarruz konusunda ele alıyor, ben öyle anlıyorum. Yani kelişki olmadığını anlatmaya çalışıyor. Yediğiniz şeyler içinde haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Sizin helal saydığınız şeylerden temiz değildir diye yemediğiniz bir kısım maddeler size haram kılınmamıştır. Ancak sizin haram saydığınız şeylerden Allah'ın belirlediği ve sinnetin de size Allah'ın haram kıldığını gösterdiği maddeler müstesnadır. Çünkü Kur'an'da o kendilerine temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri de haram kılar buyurulmuştur. Şafii der ki, ona Allah'ın şu ayetlerini de hatırlattım. Allah Alım satımı haram kıldı, ribayı da haram kıldı. Aranızdan mallarınızı haksız yere yemeyin. Ancak bunun karşılıklı veya dayalı ticaret yoluyla olması müstesnadır. Sonra Hazreti Peygamber bazı alım satımlara haram kılmıştır. Dinarın bir hem karşılığında vadeli olarak mübadelesi ve diğer ribalı satışlar bunlardandır. Hazreti Peygamberin yatağına uyarak Müslümanlar da onların haram olduğunu söylemişlerdir. Bu da Öteki de Allah'ın kitabına aykırı değildir. Muharriz'in bunun manasını bana derli toplu ve edet olarak tarif et dedi. Ben de şöyle dedim. Bu an gösteriyor ki Allah, Hazreti Peygamber'e kendi emirlerini açıklama yetkisi vermiştir kendi emirlerini açıklama etkisi vermiştir. İnsanlara da onun emrine uymalarını fark kılmıştır. Sonra da Allah alım satımı helal kıldı, ribayı da haram kıldı buyurmuş. Yani Allah kitabında ve Hz. Peygamber vasıtasıyla yasakladığı şeylerin dışındaki alım satımları helal kılmıştır. Yine bunların dışındakiler size helal kılın ayetiyle de Allah kitabından nikahını helal kıldığı kadınlarla cariyeleri kastetmiştir. Allah Sayılanların dışındaki kadınlar her ne suretle olurlarsa olsunlar helaldir dememiştir. Bu Arapça bir ifadedir, bilen anlar. Ona bir de şöyle dedim. Kitabın yanında sünnetlerin nasıl bir yer işgal ettiğini bilmeyenlerin benimsediği şekilde sünneti terk etmek caiz olsaydı? Evet, selamünaleyküm. 646'yı okudu. Değil mi? 647'de mi kaldı? 647'de, evet. 613. maddenem arz ediyor burada. Ki İmam Şafi'nin ana ilkesi çerçevesinde çok da e, yoruma ihtiyaç bırakmayacak derecede açıkça sünnetin Kur'an'a e, birebir uyduğunu onunla çelişmeyeceğini ispatlamaya çalışıyor. Hatta ispatlıyor. Yani bu e, söyledikleri e, kesinlikle doğrudur. Sünnet kitaba aykırı olamaz ona aykırı hüküm de getiremez şu öde, önemli bizim 613'ün devamında sünnet vahiy mertebesinde bulunması veya Allah'ın burada ettiği manayı açıklaması olması itibariyle açıklayıcı olması itibariyle ancak Kur'an'a tabidir buradaki ancak illa anlamındaki ancak değildir İnnemâ anlamındaki ancaktır. İnnemâ anlamı, yani Kur'an'a tabidir, başka hiçbir şeye tabi değildir. Yani sünnet her halükarda Allah'ın kitabına tabidir, bu kesinlikle doğru bir hüküm. E, yani kitapta yer alan bütün hükümler, e, Allah'ın kitabında yer alan bütün hükümler ve peygamberin getirdiği hükümler, ee, ama e, kitapta yer almayan konularda değil, kitapta yer alan hükümlerle ilgili peygamberin söz, fiil ve takrilleri birebir kitaba uygundur, uygun olmak zorundadır, başka bir seçeneği yoktur. Yani Allah'ın kitabında var olan hükümleri peygamber efendimiz birebir hayatına uygulamıştır, yaşamıştır, ona göre konuşmuştur. Yani fiili de sözü de ona uygun olmuştur. Sahabeden de birilerinin yaptığı fiiller buna uygun olduğu zaman onaylamıştır. Uygun olmadığı zaman da reddetmiştir, kabul etmemiştir. Dolayısıyla bu bakımdan sünnet kitapta yer alan hükümlere uygunluk bakımından birebir kitaba tabidir. Burada hiç problem yok. Ee, hiçbir zaman Allah'ın e, kitabına aykırı olamaz. Yani dolayısıyla 629'daki madde e, önem arz ediyor 623'teki maddede e, e, Hz. Peygamber emrini reddetmeleri konusunda insanları serbest bırakmamıştır diye girmiş 623'e çünkü Allah onun emrine itaati insanlara farz kılmıştır burası tartışılabilir e, çünkü Peygamber Efendimiz biz biliyoruz ki Medine'ye hicret ettiği zaman Medinelerin hurmaları aşıladıklarını gördü. O bunu yapmamalarını tavsiye etti. Bunun üzerine Medine'liler de peygamber efendimiz bunu yapmayın dediği için yapmadılar. Ertesi sene hurma meyve vermeyince şikayet ederek peygambere gittiler. E, dediler ki sen bize hurmaları aşılamayın dedim. Biz de aşılamadık ama o, o meyve vermedi. O zaman peygamber efendimiz şöyle bir şey buyurdu. Ben size dininizle ilgili bir hususta bir şey söylersem onu alın. Onu alın. Ancak dünyanızla ilgili bir şey söylersem siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Yani bu ne demektir? Din ile ilgili hususlarda Peygamberimizin din ile ilgili hususlarda söylediği her şeye uymak zorunludur. Sahabe içinde, kıyamata kadar gelecek Müslümanlar içinde. Ama dünya ile ilgili hususlarda buna itiraz da edilebilir. Karşıda çıkılabilir. Çünkü niye? Dünya işleri insanların tecrübelerine göre farklı sonuçlara doğurabilecek nitelikte işler olabilmektedir ve Peygamber Efendimiz'in dünya işlerinin tamamıyla ilgili o hususlarda uzman olan insanlarla aynı derecede bilgiye sahip olmaması olasılığı vardır. Mesela harp işleri, mesela tarım işleri, mesela belediye işleri gibi. Yani her bir alanın uzmanlık istediği işlerde Peygamber Efendimiz'in o alanların uzmanları kadar konu hakkında bilgisi olmaması normaldir. Dolayısıyla o konularla ilgili görüş ve beyanlarının itiraza açık e, olduğu söylenebilir. Ama din ile ilgili hususlarda Peygamber'e itiraz etmek dinden çıkma sebebi olur anlaşıldı mı? Dolayısıyla artı 123'teki yirmi söylediği, Hz. Peygamber emrini reddetmeleri konusunda insanları serbest bırakmamıştır. Sözüne şerh koymamız gerekir. İnsanlar e, Hz. Peygamber e, din ile ilgili işlerde emrini reddetmeleri konusunda insanları serbest bırakmamıştır. Gene de bu Hz. Peygamber'in bir yasaklaması değildir. Bu Allah'ın yasaklamasıdır. Allah din ile ilgili hususlarda Peygamber'e birebir itaat farz kılmıştır. Ama dünya ile ilgili hususlarda elbette ki Peygamber'in sözleri de, görüşleri de, uygulamaları da farzılabilirdir. Öyle de yapmışlardır zaten sahabe. Yani harp, ziraat, ticaret vs. ile ilgili. Evet, işte İmam Şafii'nin burada e, ıskaladığı diyelim, yani gözden kaçırdığı nokta Peygamber'in bütün tasarruflarını tek bir e, kimlik altında ele almaya çalışmasının bu sıkıntıya yol açmasının sebebi bu. Yani peygamberin farklı tasarruflarıyla ortaya koyacağı farklı sıfatlarla ortaya koyacağı tasarrufları farklı değerlendirse problem çözülecek. Dolayısıyla burada din ile ilgili hususlar şerhini koymamız gerekir 623. maddeye. 629. maddede de aynı şey söylenebilir. Hz. Peygamber'in sünneti hiçbir zaman Allah'ın kitabına muhalif olmaz. Kesinlikle birebir doğru bir cümledir. Peygamber'in böyle bir yetkisi yok. Nitekim ayetin e, Arapçasını hatırlamıyorum ama şu anda sayfa numarasından yani hangi sürede geçtiğinde hatırlamıyorum. Biz senin şah damarını koparırız diyor Allah sen biz sana verdiğimiz görevi yapmayacak olursan şah damarını koparırız diyor peygamber efendimize diyor yani dolayısıyla peygamber efendimizin kitaba aykırı e, söz söylemesi uygulama yapması mümkün değildir nerede? din ile ilgili hakka 45 mi? evet. şimdi burada 634. madde üzerinde durdu bunlar e, sanıyorum e, am ilgili hüfuslarda geçmişti Zaten daha önce bunlar üzerinde biz mütalelarda bulunmuştuk ama bu veren sizin dikkatinizi 646. maddeye çekmek istiyorum. Kur'an gösteriyor ki Allah Hz. Peygamber'e kendi emirlerini açıklama yetkisi vermiştir. Yani zaten e, Nakil Suresi 14. ayet açık değil mi? Biz sana bir kitap indirdik ki e di tebeyin insanlara açıklayasın diye manüz ile İleyhim kendilerine indirileni kitabı e, açıklama görevi peygambere verilmiş ama kitabın kime indirildiğini de o ayette söylüyor kime indirilmiş kitap manüz ile İleyhim insanlara indirilmiş İnsanlara indirilen kitabı açıklama yetkisi de Peygamber Efendimiz'de var. İnsanlara da onun emrine uymalarını farz kılmıştır. Burada insanlar şeklinde genel bir ifade kullanmış. Bu insanlara değildir. Müslümanlara biçiminde düzeltmek lazım. Yani Müslüman olduktan sonra bir insan ancak Peygamberin emirlerine birebir uymakla muhatap olabilir. Müslüman olmayan insanlar uyuyamaz. Yani böyle bir şeyi kabul etmiş de, etmezler. Neyse burası önemli. Ama bakın riba, e, ah Allah'ın bey veya ile ilgili Allah kitabında ve Hazreti Peygamber vasıtasıyla yani Allah kitapta yasak diyor ve yine Hazreti Peygamberle birlikte yasak diyor. Yasakladığı şeylerin dışındaki alım satımları helal kılmıştır. Şimdi Allah alışverişi helal ribayı haram kıldı. ayetinin Peygamber Efendimiz'in e, faize giren, ribaya giren alışverişi açıklamasıyla birlikte anlamamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla oradaki umum hükümü yani ehallallahu Bey an bir hüküm var. Alışveriş helaldir ve mukavrin muhassısla illa ile ve e, har, e, harramer riba alışveriş çüründen olan riba hariç alışverişlerin hepsi helal kılınmıştır şeklinde anlıyorduk biz bu ayeti değil mi? Riba hariç alışveriş. İşte bu ayeti şöyle anlamamız gerektiğini söylüyor. Bu e, kitapta sayılmayan fakat Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanan alım satımlar da hariç olarak alışveriş helal kılınmıştır biçimde anlamamız gerektiğini söylüyor ki bu doğrudur. Bu kitabın amını taksis ve mücmelini beyan görevi çerçevesinde Peygamber Efendimiz'in ortaya koyduğu bu uygulama, e, e, kitaba uygun olarak, e, kitabın hükmüyle birlikte e, veya Peygamber Efendimiz'in ortaya koyduğu uygulamayla birlikte bu ayeti anlamak mecburiyetindeyiz. Aynı şey, e, Nisa 24'te geçen ve, e, ve bunun dışında, e, e, nasıldı? Bunların dışındakiler, ve, e, karıştırdım galiba. Yani evlenecek evlenmesi yasak kadınlar sayıldıktan sonra bunların bunlardan sonra bunların dışında kalanlar helal kılın diye de peygamber efendimizin getirdiği bir kadın halası ve teyzesi üzerine nikahlama namaz kuralıyla birlikte e, anlamamız lazım. Yani muharremat sayıldı ve bir kadının ee, kız kardeşiyle yani e, e, te, bir nikah altında nikahlanamayacağı ve bunun yanında halası ve teyzesi gibi birinci dereceden akrabalarıyla da ile birlikte Nisa 24'teki bunların dışındakiler helal kılınmıştırı anlamak mecburiyetindeyiz. Buraya kadar Yavuf Şafi'nin söyledikleri, e, evet... 646'nın son cümlesine değinelim. Allah kitabından nikahını helal kıldığı kadınlarla cariyeleri kastetmiştir. Orayı açıkladık. Allah sayılanların dışındaki kadınlar her ne surette olursan helal olsun helal dememiştir. Ee, bu Arapça bir ifadedir. Bilen anlar. Evet. Şimdi burada Arapça bir edebi sanat var. Hayır hayır. İşte Peygamber Efendimiz. Yani Arapça bir edebi sanat var ve burada ayette söylenmek istenen işte mesela cariyeler sayılmamış yani orada az bir kelamla çok mana ifade etme edebi bir sanat var İmam Şafii oradaki sanata işaret ediyor bu Arapça bir ifadedir bilen anlar yani Arapça bilen anlar tabii kastettiği şimdi şunu kabul etmek lazım bir dil var bir de dilin edebiyatı var Kur'an'da Sadece bir dil üzere nazil olmuş bir kitabı bir taze bir kitabı Yani artık kurazi olduktan şiir yazmaktan ve makabı olduğu için bu ayette de öyle bir edebiyeti kaçmış abim Şafii. Başka, bilmiyorum sen nasıl bir mana arıyorsun benim gördüğüm bu. Yani Arapçanın üstünlüğüne de vurgu yapıyor yap. Arapça üslubundan bu mana çıkar mı? Tabii şimdi burada metnin Arapçasından okumamız lazım ki biz İmam Şafii'nin orada ne kastettiğini de anlayalım. Şimdi bak e, e, bunların dışındakiler size helal kılındığı ayetiyle de Allah kitabında nikahın hel kıldığı cariyeleri kastetmiştir. Kitabında nikahını kıldığı kadınlarla cariyeleri kastetmiştir. Bu sayılanların dışındaki kadınlar... E, ne olursa olsun helaldir dememiştir. Yani bir kere bu وَهُلَّ لَكُمْ مَا وَرَىٰزَىٰ içerisinde bu söylemlerin dışındaki kadınların hepsi helaldir. Nerede bulursanız onlarla evlenin gibi bir hüküm çıkaramazsınız. Onlarla evlenmenin şartları var. İşte ücret, mehri'ni vermek, efendim, ta, talepte bulunmak, icapta bulunmak, kabul etmek. Yani nikahın şartlarına uygun olarak aldığınız kadınlar helaldir. Yani bir erkek için bu saydığı evlenmesin yasak olanların dışında kalan bütün kadınlar helaldir anlamı bu ayetten çıkmaz değil mi? Bu da işte Arapça bir üst, edebi üstlük var orada yani. De, de, ayrıca nikahlamanız efendim ta talepte bulunmanız, icapta bulunmanız onun kabul etmesi vesaire gibi fazladan aslında cümlede olması gereken ama olmadan da anlama yüklenebilen şeyleri de bu ayetten anlıyorsunuz. Yani bunların dışındakiler helal kılındı demek e, şöyle de anlaşılabilir bunlarla evlenmeyin de sokakta kimi bulursanız evlenebilirsiniz, e, sizindir gibi de bir anlamda Ama böyle bir anlam yok mu aksine? E, bunların dışındakilerle de şartlarını yerine getirmek kaydıyla evlenmeniz helal kılındı demektir bu ayet. E, e, müthiş bir Arapça edebi üçlük vardır. Kur'an'ın da bir özelliğidir yani. Anlaşıldı mı bilmiyorum. Evet, e, Mahmut Hoca da geldi galiba. Nikahlı olmadığı kadında haramdır yani sen de onu çıkarabilirsin zaten evet tabi ya işte okumaktır yani bu da çıkar evet Mahmut Hoca geldiğine göre mikrofonu 648'de kaldım herhalde oradan devam ediyorum yine sünneti terk etmek caiz olsaydı Hazreti Peygamber bir dinarın dörtte bir kadar bir şey çalan kimsenin elinin kesileceğini bu konuyla ilgili ayet indirilmeden önce emretmiştir sonra Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin ayeti gelmiş ve bunun üzerine hırsızlık sayılabilecek her işten dolayı el kesilir denebilirdi. Sünneti terk etmek caiz olsaydı evlenmiş bir kimseyi zina ettiği zaman Hz. Peygamber recmetmiştir Nihayet zina eden kadın ve erkekten her birine yüz sopa vurun ayetine azil olmuştur. Buna göre biz bekar olan kimseye de evlenmiş olan kimseye de sopa vururuz onları rejim etmeyiz, denebilirdi yani hocam burada Hazreti Peygamber'in e, rejim olayını rejim e, bu 19 e, Nur Suresi 20, ikinci e, pardon ikinci ayet inmeden önce mi yapmış diyor İmam Uşak etme işlemini ondan önce yapmış ondan sonra bu ayet inmiş diyor değil mi ben öyle anladım yine öyle olsaydı Hazreti Peygamber bazı alım satımları ayet indirirken önce yasaklamıştır. Alım satımı helal kıldı, ribayı da haram kıldı ayetine azil olunca her türlü alım satım caiz olmuştur denebilirdir. Riba, bir kimsenin birindeki alacağı paranın vadesi gelince ona borcunu ödeyecek misin yoksa arttıracak mısın demesi ödemediği takdirde uzasıp paranın miktarını arttırması şeklinde olur. Bunun örnekleri çoktur. Bir kimse böyle derse yani sünnet konusunda böyle düşünürse Hz. Peygamberin sünnetlerinin çoğunu hükümsüz bırakmış olur. Böyle bir düşünce ise onu ileri sürenin cehaletinden kaynaklanmış. O doğrudur dedi. Ben de Allah'ın elçisinin sünneti anlattığım gibidir. Kim benim söylediklerime muhalefet ederse hem sünnet konusunda bir şey bilmediğini hem de bilmediği bir konuda söz söylerken yanıldığını ortaya koymuş olur. Peygamber dinarın dörtte birini çalan kimsenin elinin kesilmesiyle ilgili, kesilmeyeceğiyle ilgili hükmü açıkladı. Ondan sonra da ayet geldi diyor. Şimdi iki durum söz konusu olarak. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim sıfır bir topluma gelmedi. Yani yeni ortaya çıkmış bir topluma gelmedi. Yüzlerce yıllık bir tarife kültürel birikim olan bir topluma geldi. Ve toplum olmanın önemli aşamalarından biri de hukuki düzenlendirme ve suç fiillerinin cezalandırılmasıdır. Hırsızlık suçu da zina suçu da adam öldürme suçu da cahiliye dönemi Araplarında cezalandırılan suçlardandır. Zine konusunda üzerinde ayrıca duralım ama hırsızlık suçunda iki tür ceza veriliyordu. Şahiliye dönemi Araplarında ya elini kesiyorlardı ya boynunu kesiyorlardı. Yani hırsızlıktan yakalanan bir kimse eğer e, zengin güçlü bir kabileye mensup değilse öldürüyorlardı. Zengin güçlü bir kabileye mensupsa çok da güçlü olmayan tabii düşman kazanır elini kes Dolayısıyla hırsızlık suçunda el kesme cezası Kur'an'dan sabit olmuş bir ceza değil, toplumda biliniyor. Onların öfleri arasında var. Hırsızı cezalandırıyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'in e, hırsızlıkta dinarın dörtte birinden fazlasında, azında el kesme yoktur hadisi. Bu ayetten önce varit olduğu ise e, Allah e, peygamber de e, Allah der peygamberi e, kanalıyla kuralları koyuyor diyen Şafii'ye göre sonradan yine bu Maide suresi 38. ayete gerek yok idi. Şimdi bu e, hırsızlıkta dörtte bir dinardan e, daha az olanda el er kesme yoktur hükmü bu ayetten sonradır. Ee, bizim bildiğimiz veya Şafi'nin bildiğinin tersi. Çünkü neden? Bu e, hadis bu ayette geçen hırsızlığı e, şey yapmaktadır. E, tahsis etmektedir. Hırsızlık her tür hırsızlık değil. Yani e, an bir e, hırsızlık yapan e, evet a, a, buradaki ve sariku ve lafzı ağım lafızlardır. Yani kadın erkek hırsızlık denilebilecek fiili yapan herkesin elinin kesilmesini gerektirir. Elinin kesilmeyeceğini hangilerinin elinin kesileceğini, hangilerinin kesilmeyeceğini bir sünnetten öğreniriz. Ki bu ayetten sonra varid olan Hadise göre dörtte bir dinarın dörtte birinden daha az olan hırsızlıklarda el kesme yoktur hadisi. İmam Şafii e, burada ay ayetten önce hadisin indiğini yazmış e, bir çeviri hatası olabilir. Önce asıl metne bakmamız lazım yani tercüme hatası olabilir. E, orijinal metne baktıktan sonra bu konuda konuşabiliriz. Eğer böyle bir şey var ise... Şunu sorar, sormak geliyor insanın aklına. Yani peygamberin getirdikleri Kur'an'da hükmü bulunmayan meselelerde getirmiş olduğu hükümler, Allah'ın peygamber kanalıyla koyduğu hükümler ise, diğer hususlarda müdahale edilmediği gibi bu hususlarda da müdahaleye gerek yoktu. Çünkü dinarın dörtte birinden daha azında el kesme yokturun içerisinde, dinarın dörtte birinden fazla çalanlarda el kesme vardır Dolayısıyla hırsızlık yapanın elini kesin hükmüne vardır. E, o zaman ayete gerek kalmazdı. Öncelik hadiste olsaydı diye düşünüyorum. Ha, zina meselesine gelince, Peygamber Efendimizin uyguladığı söylenen zina Yahudilere uyguladığı zinadır. Yahudi toplumunda bir zina fiili olmuştur ki tek uyguladığı zina da budur. Ve uygulanmasına hükmettiği kendisi bir fiili uygulamamış. Yahudiler Medine'de yaşayan Yahudiler arasında bir zina fiili işlenmiş ve hüküm vermek üzere Medine vesikasından kaynaklanan bir gerekçeyle hakim olarak Peygamber Efendimiz'e gelmişler. O da kitabınızdaki getirin hükmü uygulayalım demiş ve orada rejim cezasını görüp zina eden evlilerinin rejim edilmesine hükmetmiştir. Bunun dışında Peygamber Efendimizin zina uyguladığına dair rivayetler daha doğrusu zaten güvenilirliği olmayan rivayetlerdir uyguladığını gösteren bir de daha önceden zina ile ilgili olduğu söylenen ve Peygamber Efendimizin de Allah yol gösterdi diye bahsettiği ee, ki biliyorsunuz Nisa 15 ve 16. ayetlerde Allah e, onlara bir yol gösterince veya ölüm onları alıp gidinceye kadar evlerinde hapsedin ayetiyle. Ee, bu ayette uyarı iken e, belli ki diyor İslam alimleri yol gösterme. Daha sonradan ayette bu husus düzenlenecek. Ve Nuh Suresi 2. ayet geldi. Ve Peygamber Efendimiz de e, Allah Allah Onlara yol gösterdi. Benden alın, benden alan hadisi. Daha önce tartıştık biz bunu. Bunlara incelediğimiz zaman, hat açısından güvenilir olmadığını görüyoruz. İmam Şafii'nin buradaki e, ısrarı kendisine ulaşan kaynaklara ki çoğunluk İslam alimler o e, haberlerle amel etmişlerdir. E, ama İmam Şafii mesela az önce dikkatinizi çektim bilmiyorum. Benden bir haber geldiği zaman onu Kur'an'a arz edin. Uyuyorsa ben söylemişimdir. Uyumuyorsa efendim e, benden değildir. E, rivayetini kabul etme Hadis olarak munkatı bir senetle geldiği için ama bu peygamber hennemz'in zihniyle ilgili düzenlemelerdeki hadislerinin aşağı yukarı tamamen hem ahad hem de çeşitli inktatılara uğrayan hadisler e, ve mürsel olanları da var yani sahabede rivayet e, edilmesi gerekirken tabiinden gelenleri de var e, dolayısıyla onu dikkate almamış olması ilginç geliyor bana. Senin e, söylediğine gelince böyle sanıyorum ben yani İmam Şafii'den kaynaklanan bir sebep mi? Çevreli'den kaynaklanan bir sebep mi? Bilmiyorum ama 650. cibat'te de e, kesinlikle e Hallallahu Bey ve harramer riba ayetinden önce Peygamber Efendimizin bazı alıp satımlarla ilgili düzenlemeleri olduğunu biliyoruz. Ama e, rejim ve hırsızlık konusundaki e, hadislerin ee, zaten hadis olarak işlevsel olabilmesi için de ayetlerden sonra olması gerekir diye düşünüyorum ama tarihini tespit edebilmiş değiliz. Hocam zaten e, eğer şafii'nin dediği gibi benim aklıma şu geliyor e, rejim cezası ve hırsızlık yapanların cezasını bu ayetler, ilgili ayetler yani am ifade eden ayetler inmeden önce peygamber uyguladıysa Hz. Şafii'nin görüşü öyle de e, fukaha yöntemine ve diğerlerinin e, usul derslerinden hatırlıyorum. Am ile Has arasındaki münasebetler am sonradan geldiyse ne etmesi lazım. Diğerleri de bu hükme yani re, niye e, buradan çıkmamışlar tarihlerini mi acaba tarihleri konusunda mı ittifat yok? Ne zaman yapıldığı ve ne zaman uygulandığı konusunda. Vallahi İmam Şafiî'nin neye dayanarak söylediğini bilmiyorum ama Benim de dikkatimi şu çekti yani az önce söylediğim gibi Eğer buradaki söylenen şey doğruysa Yani Peygamberin uygulaması ayetlerden önce ise e, Am kat münasebetini aldığımız zaman ammın katı net etmesi lazım e, Dolayısıyla bu hükümlerin şu anda olmaması lazım Evet devam edelim mi arkadaşlar Nerede kalmıştık bir kimse böyle derse değil mi 652'de mi kaldı